Elhamdülillah ve salatu ve selamu Ala Resulillah Şimdi bir arkadaş e, Güzel bir soru soruyor İhtihad babı açık mı yoksa kapalı mı Bazıları diyorlar İhtihad babı kapanmış Nedir bu Evet e, İhtihad nedir Lugatça iştihad bir cühüt cehet. Zaten nereden almış cühütten almış Cühüt meşakkat vermek Buradan almış takat cüç, iştihad budur ama istilahta iştihadın anlamı nedir? Bunun gibi bir şeydir aynen. Çaba göstermek. Takatını, hüküm şer'i çıkartmaktadır. Bunun alemler demişler ki istilahta iştihadın anlamı şudur. Bir emek verip o emekle fikhi hükümleri şeriatten hüküm, fıkhi zanni hükümleri şeriatten çıkartmaktır. Zenni hükümleri. Burada iştihad olur. Apaçuk hükümlerde olmaz iştihad. Evet. Bu iştihattır. İştihad kapısı kapalı mı açık mı? Hayır. İştihad kapısı açıktır. Hiç kimse kapalıdır diyemez. Ha demişler bunu zamanında. Evet demişler. Niye demişler iştihad kapısı kapalıdır? Sebeplerden dolayı demişler. Bir kısmı alimler Taassuptan dolayı bunu demişler. Taassup etmişler kendi mezheplerine. Demişler iştihad, çünkü mezhebin içinde bazı alimler çıkmış, mezhebin hatalarına reddetmişler. İştihadan demişler, onlar iştihad ettiler, biz de iştihad ettik, biz daha delil bulduk. Sahih bu mezhep bu konuda, mezhebimiz bu konuda yanılmış, doğrusu olan budur. Bazı mutaassip alimler Buna karşı çıktılar. Nasıl vay sen nasıl mezhebe karşı çıkarsın? Senden büyücü alimlere karşı çıkarsın? Demişler. İştihad babayı kapatmışlar. Bir kısmı da cehaletten dolayı tabi. Bir kısmı da e, iyi niyetten dolayı korkmuşlar demişler. Her geleni iştihad eder. Bu sefer ne derim? Kapı kapanmıştır mezheplerde. İştihad kapısı kapanmıştır. Kimse iştihad etmesin. Din de muhafaza olsun. Olduğu gibi çok güzel elimizde bir fıkhı var. E bu da güzel ama nedir? Fıkıh yenileniyor. Orada ne yapalım? Olmaz. Ondan dolayı bu da ne zaman çıktı? Altıncı dönem. Yani altı yüz senenin başlarında bu çıktı. Ondan önce öyle beş yüz kusur sene öyle bir şey yok Beş yüz seneden sonra ne çıktı? Bu iddia çıktı. Nedir iddia? İhtihat kapısı kapalıdır. İştihat kapsı aslında açıktır. Hem de mutlak açıktır. Ehliyeti olan iştihat yapabilir kıyamet gününe kadar. Da. Öyle bir kapalılık yoktur. Ee, doğru olan da budur. Ama e, alimler o iştihadı açık olması için şartlar koymuştur. O şartları zikrederim. Ama zikretmeden önce alimler diyorlar ki bilmemiz lazım ki ümmet vabal altına gider. Her zaman o ümmette ne olması lazım? Alimler olması lazım. kitap sünneti, icmağı, fetvaları bilmeleri lazım. Ona göre zamanına, mekanına göre de fetva indirmeleri lazım. Yoksa ümmet vabal altına girer. Yani ümmette müştehit olmasa, alimler hüküm vermek olmasa ümmet vabal altına girer. Bu iştihad meselesi sadece namaz nasıl kılınır, mezhebe göredir değil değil. Bu iştihad meselelerinde bile e, İçtihad meseleleri e, e, Adet, ürf e, e, Eğitimle ilgili e, Aile e, eğitimiyle ilgili Vesaire bunlar hepsi İslam bir mükemmel bir dindir İslam genel bir dindir Kıyamet gününe kadar bir dindir İslam her zaman e, Olacak bir dindir Her zamana her mekana Cevap verecek bir dindir E bu kitab sünnette Biz çok derslerimizde söylüyoruz kitab-ı sünnette her şeyin cevabı yoktur. Kaideler var, kurallar var. Oradan alimler yeni gelen fetvaları ona göre yeni meselelerine ne yaparlar? İstimad ederler. Çıkartırlar, iştihatten bu konulara hüküm verirler. Ondan dolayı ümmet üzerine vacip olan nedir? Her zaman alim olsun, iştihat babını bilsin. Mesela şer değil müştehid e, dört dörtlük e, İmam Abu Hanife, Şafii, Ahmet Malik gibi vesaire, Avzu'i gibi, e, Sufyanlar gibi müştehitler olsun, böğüç alimler olsun. Böyle bir bugün de o da şart değil. Bugünden diğer mesela bazı arkadaşlar, bazı insan diyor ki e ha nerede böyle takvali alimler, böğüç alimler? Şart değil. Ümmet genelinde ne var? Müştehitler var. Mesela bir tane müfessirde İmamdır. Bir tane hadiste imamdır. Bir tane e, hadis ilminde, ricalde imamdır. Bir tane Arapçada imamdır. Bunlar hepsi tam, birbirlerini tamamlar. Evet eskiden hepsi bir alimde bulunuyordu. O zaman gitti ama bu zamanın da özelliği budur. E bu, bu, zaman, bu da Allah böyle yazmış lavhi mahfuzda. Bu zaman da öyledir. Din bu şekilde kurunuyor. Ehli sünnetin alimler heyeti var. Hiçbir mekana, zamana da bağlı değil. Alimler her yerde var. Nerede İslam, Allahu Ekber azan veriliyorsa o ülkede alimler var. Hepsi kendisine göre alimler var. Bazı yerde çok alim var, bazı yerde az var, bazı yerde bir lügatçı alim var. Mesela bazı ülkede, bazı ülkede çok böyük alimler yoktur şeriat alimleri. Ama ne alimleri var? Bakıyorsun, lügat alimleri var. Bizim Türkiye'de mesela çok güzel Lugatten anlayan alimler var. E, başka ülkede bu yoktur ama çok büyük fıkıhçılar var. İşte bu nedir? Bu önemli meseledir. Bunlar alimler birbirlerini tamamlarlar. Ne olur? İştihat babu açık kalır her zaman. Yani bu hüccet değil. Bir de alim yoktur. E, ne yaparız? İşte e, şey yoktur. E, de, e, i̇ştihat kapanır. Olmaz. Her alimler var ihtiyade gelirken her her insan ihtiyade yapabilir Hayır her insan ihtiyat yapamaz Tamam biz ihtat kapısı kapalıdır değil ama bu ihtiyat yapmak için insanın şahadası, diplomasi olması lazım O diplomada nedir alimlere şartlarını belli etmişler bugün de ben gidip bir muayene açamam Çünkü diplomam yoktur atsam da beni devletye kaller içeri atar Sen sakta doktorsun derler beni Şeriat'te de öyledir Şeriat'te de bir tane fetva verdi. bakallar ona eliyeti yok ise Veli Emr, hakimin hakkı var onu mahpusana yatsın. Süstürsün, iş, işkence de verebilir ona. Çünkü sen Allah'ın adıyla konuşursun, eliyetin yoktur. Onun için bugün de e, çok insan var. E, e, bugün de e, medeni devlet neyi kurmuş? Kendi düzenini kurmuş. Hem de çok güzel kurmuş. Neyle kurumuş? İşte kimse sakta doktor olmaz, sakta mühendis olmaz, sakta tacir olmaz, sakta vergi e, maliyeci olmaz. Bunları hepsini sistem altına almış, kurumuş. Ama sakta alim olmaz. Sisteminde dini, şeriat devleti olmadığı için bunu kurmamış. Ağzı olan konuşur. Onun için televizyonda ağzı olan dinin üzerine konuşur, kimse de yok demiyor. Ama ben çıksam, tub'dan konuşsam beni orada yuhularlar. Bir tane çıksa avukatlıktan anayasadan profesör değil konuşsa yuhlarlar. Sen ne anlarsın? Uzmanlar var için ama dinlen ama bizim şeriatte öyle değil. İştihadın alimler şartlarını koymuş. Birinci birinci diyor ki alimler diyorlar ki şeriatin delillerini iştihatta ihtiyaç olan delilleri, hükümleri yani ayet ve hadisleri bilmen lazım anlaman lazım. Yani ayet hadisleri hakkıyla anlaman lazım. Buları bileceksin. İkinci şart nedir? Hadiste de sahih, zayıf, hasen bulara ayırt etmek lazım. Hangi hadis sahih, hangisi zayıftır, hangisi uyduruktur? Bir de ilmin olman lazım. Buları bilmek için ilim olman lazım. Hadis senedinde, sebetinde dediğimiz ricalinde bir de üçüncü hadiste ve ayetlerde nasih mensuhu bilmen lazım. Nasih ne zamandır? Mensuh nedir? Ne zaman olmuşlar? Hangi ayet nasıktır? Hangi ayet mensuktur? Bunları bilmen lazım. Sonra dördüncü ne demişler? Ayet delillerde ister hadis ayetlerde hangisi genel delildir? Hangisi özettir? Hangisi hastır? Hangisi has Mukayyettir, mutlaktır Bunları bilmen lazım Bunlar hepsi elimdir. Üçüncü Usulü alet usullarını bilmek lazım ee, Dördüncü e, e, Pardon beşinci Alet usullarını bilmek lazım Nedir? O da Lugatça Lugatın şeyini bilmesi lazım Hükmünü bilmesi lazım Lugat nedir? Arapça dilini, edebiyetini, gramerini, kaidesini bilmesi lazım. Usul-u bilmesi lazım. Usul-u nedir, nasıl olur, tarihi nedir, nasıl olur, nasıl kullanır, kaide-i fıkhiyeyi lazım. Am, khas, mutlak, mukayet, mücmel, mübeyyen, bunları hepsi usul-u bilecektir. Bunu bilemese bir tane müştehit olmaz. Buları bilmesi lazım. Buları bildikten sonra hakkı var iştihar etsin. Bir de altıncı alimler demişler ki istimbatta, da, iştihat hükmün kaderi kader olur. İlmin kaderi olur, hüküm ne kadar ihtiyacı var o kader olur. Onun haricinde yapamazsın. Bu şartları alimler koymuş hatta kimse dinde telaub etmesin, oynamasın. Her gelen ağzı olunan ben dinde konuşabilirim, iştihat edebilirim demesin. Ondan dolayı biz arkadaşlar, bazı arkadaşlar var bizim türemişler. Dört hadis okuyorlar, bunlar da biz dört hadisçiler diyoruz. Bulardan sakının, bunlar nerede görseniz yüzlerini kapatın kapıları. Bunlar zırh cahildiler. Dört hadis, dört ayet okuyorlar, zannediyorlar İslamiyet budur. Bir de beni dışlamaları önemli değil. Başkalarını, ilim, telebelerini, alimleri dışlamaları önemli değil. Önemli olan böğücü alimlerimizi bugün de tekfire kadar gidiyorlar. Kâfir diyorlar büyük alimlere. Yer üzerinde bugün de en büyük alimlerimiz Tahut'un alimleri diyorlar. Kâfirdiler. He? Belamdiler. Nauzu billah. Bunlara kader diyorlar. Neden? Bu da cehaletten geliyor. Adam hayatını İslam uğruyca koymuş. He? Baba yani o o çocuk o dört hadisçi kader değil. Babasından babası yaşında sadece babasının yaşı kaderi sadece ilimde uğraşmış adam. Ha? Alim ne diyorlar ona? E sen tövbe etmeye davet ediyoruz seni. Neden? İşte sen böyle dedin, bu da delil. Yahu sen delilden ne anlarsın? Her tuttuğun elinde ayet, senin eline sıkıştırmışlar ayetler, bunun anlamı nedir? Alimler nasıl demişler bunu, nasıl görmüşler? Sen ne dersin? Senin kaidelerinle, senin kaidelerinle ben seni ispat ederim, sen sahabeyi bile tekfir edersin. Senin kaidelerle sahabeyi bile tekfir edersin. E gördük hariciler senin imamların, hariciler senin imamların, sana yol gösteren o hariciler ki Resulullah dedi bunları öldürün. Gördüğünüz yerde öldürün. Ha? Hazret Ali 5 sene üzü buruk hep sıfın savaşını yapıyordu. Kahrolmuştu. Neden? Musulman, Musulmanla çatışırdı. Ama haricileri, sahabe diyor haricilerden savaş ederken sanki cennete koşuyor İmam Ali. Neden? Çünkü bunları öldürmek sevaptır bu haricileri. E bu hariciler senin imamların, işte ne yaptılar? Hazret Ali'ni öldürdüler, Hristiyan'ı evine emin emniyet olarak götürdüler. E siz bu kafadasınız. İşte bu hariciler bir de var mı? Var. Ama şer değil adam bütün haricinin fiçini alsın bir konuda hariciye Uyuyor İşte bu tekfir konusunda Bizim arkadaşların çok harici Yen bizimlensin yen sen çafirsin Aynen buş da öyle yaptı Buş tağutun başı Siz tağuta hani tağutun başına benziyorsunuz Buş ne dedi Irak savaşında Yen İrak'a vuruyoruz Yen bizimlensiniz ilan edersiniz İyi oldu vurdun yen de Diyemezsiniz biz hiç karışmıyoruz, görüşümüz yoktur. Yem yani bizimdensiniz, yem yani bizim aleyhimizdensiniz. Bu Bush sistemin matodudur. Yem yani bizimdensiniz diyorsunuz, her çeşit tekfir edin bizim gibi. Sadece yer üzerinde bir Musulman ben varım, biz varız kaç tane. Aralarında da birbirlerini tekfir ediyorlar. Delil de vereyim sana. Mesela bula, ben, beni de tekfir ediyorlar. Önemli değilim, ben kimim ki? Şimdi ben delil vereyim size. Bular, bu cahiller. Kimi tekfir ettiler? Usama Bin Laden'i Allah rahmet eylesin onu. Ne dediler? Usama Bin Laden'i tekfir ettikten sonra ben kimim? Usama Bin Laden bunların imamı. İşte, halbuki Usama Bin Laden'le bunların ilakası yoktur bile. Usama Bin Laden kimseyi tekfir etmiyordu. Sadece tağutları tekfir ediyordu. Avamı tekfir etmiyordu. Musulmanları, alimleri tekfir etmiyordu. Ne Binbazı ne İbni Üsemini kendi alimleridir bunlar. Demiyordu bular çağırdılar. Bunları ikilaf ederken diyor evet bunlara Allah hidayet versin bu konuda yanlış yapmışlar. Ama gidip aynen onlardan da ders alıyordu. İlimlerini alıyordu. Fıkhını onların fıkhına göre yapıyordu. Usama bin Laden. Şimdi Usama bin Laden bir gün bir ses bandı yaydı. Ne dedi? İslam alemi bir buçuk milyardır dedi. O aya sen Usama çafir oldu. Neden çafir oldu Usama? İşte Müslümanlar bir buçuk milyardır. Halbuki Müslümanlar diyorlar birkaç taneyiz biz. Ümmet hepsi çafirdir olara göre. uşamayı da buradan tekfir ettiler. E Usame tekfir olduktan sonra hayatını malını koymuş İslam yolunda Usame çafir. E biz ne yaparız? Onun için biz bulardan uzak durmamız lazım. Bulara da elimizden geldikçe yani anlatmamız lazım. Kardeşim siz yaptığınız iş yanlıştır. Doğru olan iştihad yapıyorsanız İnsanları tekfir ediyorsanız yani halala haram, harama halal derseniz elinizde bu şartlar olması lazım. Hiç kimse bugün de bu şartlar olmadan ilim yapamaz. Bu şartlar olmasa olmazdır. Şarttır. Sen nere? Ayşe yaşı 20 yaşında 4 tane kitap okumuş, dört hadis okumuş, celib bir dev bir alimi karşısına almış. Yani ümmetin alimlerini karşısına almış. E bunlar ehli tağut diyorlar. Bunlar işte tağutun hocaları diyorlar vesaire. Onun için ben buradan Allah korkusuna bütün Müslümanları davet ediyorum. Özellikle arkadaşlar. Yahu gün gelir siz yaptığınıza pışman olursunuz. Bak bazı hocalarımız, sizin hocalarınız, ilim telebeleri mahpushanede yarı görüşlerinden döndüler. Niye döndüler? Niye döndüler? Ha diyorlar bunlar işkence altında döndüler. Vallahi bir alim işkence altında dönse ben onu itibar etmem. Onu ilmini almam. E siz alıyor, alıyorsunuz. Ben emin, ben bak o, o dönen adam dediğiniz işkeniz altında döndü. Ben onu daha tekdir ediyorum sizden. Daha seviyorum onu. Benim yanımda o hata yapmış ama daha sev Çünkü hakkı gördü döndü. Bir de o adam bizim arkadaşımızdır. Tanıyoruz onu. Televelik beraber yaptık. Ne yapar? Onun hitabatından ben biliyorum. Onun konuşmasından bilirim. O onun sözüdür sözü değil. Ona mensubtur mensub değil. Lehcesinden, edebiyetinden biliyoruz biz. Muhakkak o, o, o laflar onun sözüdür. Diğeri mekdisi mesela Allah e, e, e, onun faracını versin. E, o da birçok şeyden döndü. Neden döndü? Çünkü insan yetiş, yetiştikçe alim oluyor. Mekdisiyi bile reddettiler. Bir kısmı mekdisiyi bile tekfir etti. Tartusuyu bile tekfir ediyorlar. Bir kısmı istemiyorlar. En mute de tartusudur. Onun için bunların hocaları yoktur. Bunların hocaları birbirleridir. Biri kaldırır birbirisi uğrar. Biri kaldırır birisi uğrar. Onun için bunların üzerine tıpkı bu ayet kerime tatbik oluyor. su yüzeyünü lekum su ameluhum av su şeytan amelini gözünün önünde süsler kötü amelini sen güzel görürsün. O kadar. Gidin bu ayetin tefsirine bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.